Ümmü Atiyye Nüsaybe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyat sırasında ölü arkasından yüksek sesle ağlamayacağımıza dair biz kadınlardan söz aldı. Hadis 1664. Numan İbni Beşir Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir.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 Hastanın çektiği bu ızdıraba üzülerek ağladı. Cemaat de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitmediniz mi? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsüyle insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden azap eder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 ve küfür adetidir. Nesebe sövmek ve ölüye feryat ederek ağlamak